Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmain. Rabb yessir la tu'sir. Rabb temmin bil hayr. Amin. Muhterem müslümanlar, muhterem kardeşlerim ve muhtereme bacılarım. Bi iznillah teala ölümme sonrası Hesap günü Uğuru ders serimiz içerisinde bugün 6. bölüm olarak kıyamet alametlerini konu edineceğiz. Müslim'de geçen bir hadis-i şerifle sohbetimize giriş yapalım inşallah. Allah'ın Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Cabir İbni Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte diyor ki Hazreti Cabir radıyallahu anh "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ khatabe bir defa diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize bir hutbe veriyordu. Bir hutbe irade ediyorlardı. Ihmarat aynahu mübarek gözleri kızardı ve ala savtuhu sesi yükseldiği hutbesinde veşteb de gazabuhu hiddeti konuşmasındaki hiddeti arttı. şiddetli oldu. Hatta öyle bir hale geldi ki o hutbesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kenne <gülüyor> munziru Sanki orada bir ordu var. Bize saldıracak var o orduya karşı düşmanlara karşı bizi uyarıyor gibi bir hutbe iradettiler. Öyle sesi yükseldi, öyle gözleri kırmızı olduğu hiddetli şiddetli bir hal aldı diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab radıyallahu anhum zaten onu her halükarda dinliyorlar pür dikkat. Fakat durum böyle olunca daha da bir başka onu dinliyorlar ve bu rivayette O hali o şekli Bize aktarılıyor Onun o andaki Halini Meselenin ehemmiyetini Hazreti Cabir radıyallahu anh Bu incelikleri Bu ayrıcalıkları dile getirmesi anlayamayacağız O dile getirdiği için Anlıyoruz konunun önemini Resulullah aleyhisselamın o andaki durumunu Önemli ayrı, ayrılıklar bunlar incelikler. Yakulu buyurdu ki Resulullah Aleyhisselam bu hal üzere hutbesinde سَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ yani bu bir Arap deyimi sabah veya akşam bir baskına uğrayacaksınız uğrayabilirsiniz bir tehlike var zaten bir ordu saldıracak diye zannettik diyor ya Hazreti Cabir radıyallahu anh sonra buyurdu ki بُعِثْتُ اَنَا saatu كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُوا بَيْنَ اِسْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْغُسْتَى Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahadet parmağıyla orta parmağını böyle birbirine bir araya getirdi ve buyurdu ki Ben ve kıyamet saat kıyamet işte bu iki parmağın birbirine yakınlığı kadar yakın olarak gönderildim ben buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim bütün hiddet, bütün telaş, bütün bu uyarısı Resulullah Aleyhisselam'ın ashabı kiramına, ümmetine, bütün Müslümanlara ben öyle bir zamanda size peygamber olarak gönderildim ki şu iki parmağın birbirine ne kadar yakınsa ben ve kıyamet de işte o kadar yakınız öyle bir zamanda gönderildim. Ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem muhterem kardeşlerim. Ashab Kiram, bu ve buna benzer uyarıları dinliyorlardı. Allahu Aziz Kur'an-ı Kerim'de göndermiş olduğu ayeti kelimelere muhatap oluyorlardı ve ona göre bir hazırlık içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlardı. Hayatı öyle yaşıyorlardı. Sanki kıyamet yarın kopacakmış gibi bir hal üzere yaşıyorlardı. Her halukarda kişi öldüğünde ferdi kıyameti kopacak diye ona hazırdılar hazır olmaya çalışıyorlardı muhterem kardeşlerim kıyamet dediğimiz dünyanın sonudur dünyanın son bulmasıdır işte bir sonraki dersemizde inşallah işleyeceğimiz o dünyanın dünya hayatının içindekilerin her şeyin Allah Celle Celaluhu'nun dünya hayatı için var etmiş olduğu her şeyin harap olması mahvedilmesi Dünyanın sonu olması ve artık Ahiret hayatı için Ebedi hayat için Mahşer meydanına sevk edilmesi için Yeni bir hayata geçişin Başlangıcı o an Bir zamandan bahsediyor Kıyamet Yani kıyamet Kopacak ki ebedi hayat Ahiret hayatı başlasın İşte kıyamet zamanı dediğimiz bu zamandır Kıyametin Ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiç kimse bilmiyor. Bunu ayet-i kerimelerde de görebiliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde de görebiliyoruz. Örneğin Ahzab suresinin 63. ayetine <gülüyor> bakalım. Rabbimiz buyurdu ki orada. Yeselukennasu anis saati. Ey Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar gelmişler sana kıyameti soruyorlar. Kıyametin zamanını onun anını soruyorlar. Kul innema ilmuha indallah. De ki onun zamanı, onun bilgisi, zamanının bilgisi sadece ve sadece Allah katındadır. Onu sadece Rabbim bilir. Ben bilemem. Benden Allah'tan başkası bilemez. Ve ma yudrike laalle's sa'ate takunu Sonra Rabbimiz buyuruyor ki ne bilirsin? Belki de onun zamanı, onun anı Tekûn-u belki çok yakındır buyuruyor Rabbimiz. Aynı biraz evvel Efendimiz ve Vesselam'ın hutbesinde buyurmuş olduğu yere işaret ediyor ayet-i kerime. Siz kıyametin ne zaman kopacağını sormayın. Onun yakın olduğunu bilin ve düşünün. Ona göre hazırlıklarınızı yapın diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşlerim. Birçok ayeti kerimeyle hadis-i şeriflerle bu hakikat sabittir ki kıyamet mutlaka kopacak iman esaslarından birisidir. Ahirete iman esasına bağlıdır burası. Fakat ne zaman kopacağını bilmiyoruz. Orayı Allah bilmektedir. Fakat şu da bir hakikattır ki Allah Celle Celaluhu kıyametin yaklaştığına dair ve kıyamet yaklaştıkça yaşanacak olan birçok olayı yani alametlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirmiştir. O da bize bildirmiştir. Bu da bir hakikattir. Zamanını Allah'tan başka kimse bilmemektedir. Fakat kıyametin kopmasından önce yaşanacak olan alametleri Allah Celle Celaluhu Habibine bildirmiştir. O da ümmete, insanlara böylece bu hakikatleri bildirmiştir muhterem kardeşlerim. İşte bu alametler üzerinde bugünkü dersimizde biraz duracağız Allah'ın izniyle. Bir iki hadisi şerif daha paylaşıp o alametlere geçelim inşallah veya dersimizin akışı içerisinde o hadisi şerifleri okuyalım. Biraz evvel okumuş olduğumuz ayeti destekleyici mahiyette yine söylemiş olduğumuz konuyla alakalı muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Cabir ibn Abdullah radıyallahu ten rivayet eden Semihutun Nebiye يَقُولُ en اَنْ يَمُوتَ şehrin Vefatından bir ay önce Son zamanlarında, son günlerinde, son anlarında تَسْأَرُونِي عَنِ الساعة Şöyle dediğini işittim diyor Siz bana kıyameti soruyorsunuz Onun zamanından haberdar olmak istiyorsunuz وَاِنَّمَا عِلْمُهَا ilmuha اللّٰهِ Halbuki şu bir hakikat ki Onun ilmi, onun zamanının bilgisi Sadece ve sadece Allah katındadır Bana sormayın Bakın Efendimiz ve Vesselam yine bununla bağlantılı olarak Enes İbn Malik radıyallahu anh'in rivayet ettiği hadis-i şerifte diyor ki en raculen seelen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi Resulullah Aleyhisselam'a bir soru sordu. Metessa'atu ya Resulallah dedi. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak dedi. Soru soruyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Kale ma Rasulullah leha. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona bir karşı soruyla cevap verdi Soruya soruyla cevap verdi ve sordu ki ona Sen kıyamet için ne hazırladın dedi Bu soru belki de bugünkü dersimizin veya bu derslerimizin ser levhası olsun muhterem kardeşim Temelini oluştursun Kıyametin ne zaman kopacağına dair araştırma hiç yapmayın Allah biliyor Alametlerini öğrenebilirsiniz. Bunları Allah Resulüne bildirmiştir. Kur'an'da işaret vermiştir. Resulullah Aleyhisselam bunları bize bildirmiştir. Fakat bütün bunlardan daha önemlisi farz et yarın koptu. Varsayalım ki bir sene sonra veya beş sene sonra sen ona ne hazırladın? O soru. Bununla meşgul oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine o soruyu soran kişiye muhterem kardeşlerim. kıyamet Nasıl kopacaktır? Kopması esnasında neler yaşanacaktır? Kıyametin kopması için sur veya sura üfürülmesi ne demektir? Bugünkü dersimizin konuları bu olmasın inşallah. Bu başlı başına bir konu olsun ehemmiyetine binaen. Kur'an'daki bu sahneleri bize anlatan ayetleri anlamak için o anlamda. Fakat bugün Allah'ın izniyle onun alametlerinden söz edeceğimizi söyledik muhterem kardeşlerim. Alamet, şerat kelimesinin eşrat olarak Arapça bilinen kelimenin çoğuludur. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde bununla alakalı bahseder Rabbimiz. Muhammed suresi 18. ayette buyurur ki فَهَلْ يَنْدُرُونَ اِلَّا saat'e Onlar kıyametin gelmesini mi bekliyorlar? Yani o inanmayanlar, inkar edenler, sana karşı çıkanlar. Ya Resulallah Rabbimiz ona hitap ediyor. Onlar kıyametin gelmesini bekliyorlar en te'tiyehum te baghteten ansızın gelip başlarına çatmasını bekliyorlar Fakat kad cae onun eşratı alametleri belirmiştir buyuruyor Rabbimiz ne zaman geldi bu ayet-i kerime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ona vahiy nazir olurken gelen bir ayetten bahsediyoruz onun alametleri gelmiştir buyurdu Rabbimiz fakat onlarla birlikte kıyametin gelmesiyle ilgili bir şeyleri yapmamaları gerektiğini söylüyor. İşte bu ayetlerde de şöyle bir şey var. İşte bu ayetlerde de şöyle bir şey ona İşte bu ayetlerde de şöyle bir şey var. bu ayette ve buna benzer ayeti var. muhterem kardeşlerim kıyametin Alametlerinden bahsediyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu işaret ediyor. Özellikle fakat bu konuyu ele alan hadis-i şerifler var. Yani bizim müminlerin ikinci kaynağımız olan Kur'an'dan sonra sünnet-i seniyyede hadis-i şeriflerde konu uzun uzun bölüm bölüm hadis kaynaklarında yer verilmiş bir şekliyle ele alınmakta bilgiler malumatlar verilmekte kıyamet alametleriyle alakalı muhterem kardeşlerim. Şöyle ki toparlayacak olursak kıyamet alametleri hakkındaki bütün marumatı toparlayacak olursak ikiye ayrılmıştır kıyamet alametleri. Bunlardan bir bölümü küçük alametlerdir diğeri büyük alametlerdir. Şöyle de diyebiliriz bunlardan bazıları yakın alametlerdir bazıları uzak alametlerdir. Veya şöyle diyelim bunlardan bazıları gerçekleşmiş olan alametlerdir. Bazıları ise ileride gerçekleşecek olan hadislerde bildirilen, ayetlerde bildirilen veya işaret edilen alametlerdendir muhterem kardeşlerim. Küçük veya büyük alametler, yakın veya uzak alametler, gerçekleşmiş şu anda gerçekleşen ve ileride gerçekleşecek olan alametlerden bahsedelim öyleyse. O ilkiyle başlayalım inşallah maddeler halinde muhterem kardeşlerim. Hadis-i şeriflerin her birini burada okumaya kalksak birkaç derste toparlayamayız. O kadar yüzlerce hadis-i şerif var konuyla alakalı. Fakat maddeler halinde alimler, muhaddisler konuyu hazırlamışlar. Biz de oralardan çıkardığımız notlardan sizlerle inşallah bazı maddeleri paylaşmaya çalışalım muhterem kardeşlerim. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyametin alametleriyle ile alakalı, küçük alametlerle alakalı hadis-i şeriflerde bir defa ilk bulduğumuz ve gerçekten yaşanmış, bitmiş olan bir vaka var. O da nedir? Kendisinin gelip yaşamış, ölmüş olmasıdır. Çünkü o la nebiyye ba'de kendisinden sonra peygamber olmayan son peygamberdir. Son peygamber geldiğine göre artık nübüvvet kapısı kapanmıştır. Demek ki ahir zamana son peygamberden sonraki zaman dilimi artık başlamış demektir. Bu büyük bir alamettir aslında. Küçük alametlerin içerisinde yaşanmış olan bir alamettir. Resulullah Aleyhisselam gelmiştir ve nübüvvet sona ermiştir. Hadis kitaplarında bildirilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aktardığı önemli birçok yerde geçen ilmin ortadan kalkması, cehaletin bilgisizliğin artması diyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellem Gerçek alimlerin Kur'an, sünnet, icma, kıyas bu Ehli sünnet ve cemaat yolu dediğimiz o çizgide, çizgide Resulullah, sahabe, tabiun, tebe tabiun o çizgide devam etmiş bugüne kadar gelmiş alimlerin gün geçtikçe nasıl azaldığını görüyoruz maalesef. Bu kıyamet alametlerindendir. E peki durum böyle olunca ne oluyor? Hadisi inkar edenler de kalkıp hocayım diye insanlara din satabiliyorlar. Böyle bir devirde yaşıyoruz. Kur'an içerisindeki ayeti kerimeleri açık bir şekilde 1500 senelik bir donanım bir birikim Müslümanların elinde olmasına rağmen tersine yorumlayan aslında tahrif eden insanlar kalkıp insanlara din dersi verip alim diye satabildiği bir devirde yaşıyoruz. Bu kıyamet alametlerindendir. Öyle bir dönemde öyle bir dünyada yaşıyoruz. Bundan daha açık bir alamet beklenemez muhterem kardeşlerim. Düşünebiliyor musunuz? Şu bugünkü konumuzla alakalı biraz sonra büyük alametler basında bahsedeceğimiz ister Hz. İsa'nın nuzuru olsun veya bir önceki derste bahsettiğimiz kabir azabı olsun bu buna benzer konularda itikat, akaid kitaplarına girmiş olan konuları açıkça hiçbir şey yokmuş gibi inkar eden, kendini hoca diyen, alim diyen, prof, doktor vesaire unvan almış olan insanlar var. Televizyonlara çıkıp konuşuyorlar. İlahiyatta veya insanların dinlerini öğrenmeye gittikleri yerlerde anlatıyorlar. Ve bunlara yanlış söyledikleri, hakikatları söylediklerinde ehli sünnet ulaması linç ediliyorlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Hepsine din adına yapılıyor. Akhir zaman alametleri. Allah muhafaza buyursun. Peki bize burada düşen nedir? O bütünlüğü bozmadan Kur'an, sünnet, icma, o ehli sünnet ve cemaat çizgisi üzere devam eden silsileye sağlam sarılı kalmak, bağlı kalmaktır. Kim buradan ayrılıyorsa onunla aramıza büyük bir hendek mesafe koymaktır. Büyük bir tehlikedir. Küçük decceller var, büyük decceller var. İnanın ki bu din adına insanların kafasını karıştıran, itikatlarını bozan, o bütün kendine hoca diyanlar vallahi küçük deccalciklerdir. Başka hiçbir şey değildir. Böyle bilin böyle savunma pozisyonuna geçin ona göre tedbirlerinizi alın kimi dinlediğinizi kimi yap. çok güzel şeyler anlatıyor televizyon programında çıkıyor güzel dua da yapıyor bazen duygusal ağlıyorum vesaire bir pozisyon geliyor bir sahne geliyor kabir inkar ediyor başka bir sahne geliyor Hazreti İsa gelmeyecek böyle bir hurafı olur mu diyor isim vermeme gerek yok siz biliyorsunuz isimleri her zaman isim vermeye gerek yok. Siz isimleri bizden daha iyi biliyorsunuz. Biz elhamdülillah onları dinlemiyoruz. Dinlesek de hatalarını söylemek için e, bir hakayet kitabı okumamış. İlmiyal'dan haberi olmayan insanlar bunları maalesef dinliyorlar. Kulak asıyorlar. Allah muhafaza buyursun. Alametlerindendir diyor. Bunların hepsi hadis-i şeriflere dayanıyor bu söylediğim. Hiçbirisi böyle herhangi bir yerden alınmış veya acaba değil haşa ve kella. Hadis-i şeriflerde... Kütüb-i sitede, kütüb-i tisada bildirilen hadislerden toparlanmış maddeleri paylaşıyorum sizinle muhterem kardeşlerim. Şarap içki olabildiğine çoğalacaktır, zina çoğalacaktır, açık açık hayasızlıklar, çıplaklık artacaktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametleri olarak. İnsanlar hayvanlar gibi çılgınca eğleneceklerdir şarap için, fuhuş için, zina için. İşte. İki gün sonra yılbaşı dedikleri günün arefesindeyiz. Zilversel denilen olgunun iki gün öncesindeyiz. Biliyorsunuz şahit olacak bütün dünya. Dünyayı yakan, yıkan, perişan eden, dünyayı bir kan gölüne çeviren insanlar, hayvanlar gibi o gece eğlenecekler. Hiçbir şey yokmuş gibi. Hiçbir şey yokmuş gibi. Bir resim paylaşmışlar dün. Güzel bir başlık okudum hoşuma gitti. Yıktıkları, bombalarıyla perişan ettikleri şu andaki Müslümanların yaşadığı topraklardan birine Noel baba dedikleri kıyafete girmiş iki üç kişi o harabelerin yıktıkları bombalarıyla evlerin üstünde geziyor. çocuklara hediye dağıtıyor. Bunun başlığı ne biliyor musunuz? Katil suç mahalline yerine geri geldi. Katilsin, katilsiniz. Siz bombalıyorsunuz, siz yakıyorsunuz, siz yıkıyorsunuz, sonra gelip göz boyamak için hediye dağıtıyorsunuz. İşte kıyamet alametleri. Böyle bir dünyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlar ahlakın bozulmasıyla alakalı muhterem kardeşlerim. İnsanların dinle alakalı değerleri kaybetmesiyle alakalı kıyamet alametleri. Bu küçük alametlerin hepsi ona dayanıyor. İnsanların dinden uzaklaşma uzaklaşması değerlerini kaybetmeleri, ahlakın bozulması, insanların perişan bir hale gelmesi, kendi elleriyle yaptıklarından dolayı, ehliyetsiz insanların söz sahibi olması, onların şeref sahibiymiş gibi gösterilmesi. Bugün bununla alakalı kaç tane örnek verebiliriz? Siz örnekleri kafanıza canlandırın. Dünyayı yöneten insanların kimler olduğuna bir bakarsanız, ne kadar ehliyet, ne kadar izzet, ne kadar liyakat sahibi olduklarını açıkça görebileceksiniz. İşte bunlar bugün söz sahibi kıyamet alameti. Adam öldürme olaylarının artması. Böyle hiçbir şey yokmuş gibi insanlara öldürülmesi. Kimsenin de bundan rahatsız olmaması muhterem kardeşlerim. Dünyanın birçok yerinde on binlerce yüz binlerce insanlar öldürülmesine rağmen dünyanın başka birçok yerinde hiç kimsenin bundan rahatsız olmaması, hiçbir şey yokmuş gibi davranması kıyamet alametlerinden. Dünya malının olanca gücüyle bollaşması, buna rağmen açların da artması. Günümüz, yarın bundan daha kötü olacak Allah-u Alem. Çünkü dünya malı arttıkça sadece birkaç nüfus sahibi, elinde o gücü bulunduran insanların malı artıyor. Fakir fukaranın sayısı, Gün geçtikçe artıyor. Onların refah seviyesi yükselmiyor ki. Yükselmiş olanların refah seviyesi yükseliyor. Han o Cibril hadisinde bildirilen köle kadının efendisini doğurması. Orada bununla alakalı bazı şeyleri söylemiştik. Çobanların zenginleşerek bina yapma yarışına girmeleri. Demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arap yarımadasına baktığımızda konuyu açık bir şekilde görmemiz mümkündür muhterem kardeşlerim. Aynı davayı güden veya böyle iddia eden iki topluluğun birbiriyle savaşması. Küresel emperyalistlerin, dünyayı yöneten canilerin, kafirlerin uyguladıkları son senelerdeki taktik biliyorsunuz. Müslümanları birbirine kırdırmak, din adına bir grup Müslümanı başka bir grup Müslümana tasallut etmek, onların eliyle onları öldürmek, yok etmek kendileri harcamadan silahı veriyor. Bir tarafa ürettiği gruplarla birlikte insanları kırdırıyor, perişan etmeye çalışıyor. Kıyamet alametlerindendir dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Namaz kılanların azalması. Sadece Türkiye'ye bakarsak, sadece Türkiye'ye diğer yerlerde durum maalesef farklı değil. Hani buraya bakmayalım çünkü burada biz Müslümanlar azınlıktayız Almanya'da Avrupa'da fakat mesela Türkiye'ye baktığımızda 80 milyon insanın işte %99'unun Müslüman olduğu ülkede kaç kişi namaz kırıyor? Kıyamet alametlerinden. Emanete riayet edilmemesi, faizin helal sayılması, yaşadığımız dünyada günümüzde faizsiz ticaret hiç olur mu? Bu normal gayet doğal günümüze ait normal olması gereken bir şeydir. Haşa ve denmesi. Ebeveyne isyanın çoğalması, büyüklere hürmetin azalması, kıyamet alametlerindendir. Allah muhafaza buyursun. Ticareti dürüst olmayan grupların ele geçirmesi, kapitalist dünyanın bugün ticareti yönettiğini göz önünde bulundurursak, işte bununla açık onların kastedildiğini görmemiz mümkündür. Şuna dikkat edin. Mescitlerin süslenmekle birlikte, İçindeki huşuya, ihlasa, ibadete önem verilmemesi. Mescitler çok sayısı var. Allah muhafaza buyursun. İçi olanca şekilde süslenmiş, güzel yapılmış fakat içine gelip ibadet yapan insanların sayısı azalmış. Yine Türkiye'ye bakalım. Yani Türkçe konuşuyoruz. Türkiye'den gelen Müslümanlara, Türkiye'li Müslümanlara hitap ediyoruz. Muhterem kardeşlerim, Son 5 sene, 10 sene, 15 sene içerisinde o kadar cami yapılmış olabilir, restore edilmiş olabilir, süslenmiş olabilir fakat içine gelen cemaatin sayısı çoğaldı mı azaldı mı? Maalesef azaldı. İşte kıyamet alametlerinden. Halbuki süsüne dikkat etmektense içine insanların gelmesine dikkat edilseydi durum böyle olmayacaktı. Erkeklerin erkeklere kadınların kadınlara yönelmesi Allah muhafaza diyorsun. Eş eşcinselliğin yaygınlaşmış bir hale gelmesi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Şimdi çoğaltabiliriz fakat bu kadarıyla yetinelim. Vaktimizi iyi değerlendirme için küçük alametleriyle alakalı bazı başlıklar halinde bunları paylaştıktan sonra muhterem kardeşlerim şu Müslim'de geçen hadisi şerif ile Buraya kadar işlediklerimiz, söylediklerimiz insanların dinden uzaklaşması. Tekrar ediyorum iyi diye. Ahlakın kaybolması, ahlakın bozulması, kendi iradeleriyle kendi yaptıklarından dolayı kıyametin küçük alametlerinden bahsettik. Fakat bir de kıyametin büyük alametleri vardır ki insanların iradesinin dışında olağanüstü. Allah Celle Celaluhu'nun emriyle başladık kun feyekun demesiyle oluşacak olan alametlerdir. Şimdi bu hadis-i şerif var bununla alakalı. Müslim'de geçen. Onun metnini inşallah özet olarak önce paylaşalım. Ondan sonra o alametlerin ne anlama geldiği hakkında bazı malumatları verelim inşallah. An Hudeyfetebni Esidil Gıfari radıyallahu anh bu sahabeden rivayet ediliyor. Dedi ki Kale İttara an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Aleyna ve nahnu netezakeru. Biz aramızda konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı geldi yanımıza sohbet ederken. Fekale <gülüyor> buyurdu ki ma <gülüyor> tezkurune. Ne konuşuyorsunuz siz diye sordu. Ne hakkında konuşuyorsunuz? Ne hakkında sohbet ediyorsunuz? Konunuz nedir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o bizim oradaki bulunduğumuz topluluğun konusunu sohbet konusunu sordu. Kalu dediler ki dedik ki orada bulunanlar. Nezkurussate ya Resulallah. Kıyamet hakkında konuşuyoruz ya Resulallah. Ashab-ı kiram buluşunca dini konuları konuşuyorlar. Acaba ne hazırlık oldu? Neler oldu? Neler yaşandı? Ne durumdayız? Bunun muhasebesini yapıyorlar Allahu alem. Kıyamet hakkında konuşuyoruz ya Resulullah. Gale. Buyurdu ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "İnneha o sizin konuştuğunuz kıyamet len tekume." Tekidle bakın. Asla ve asla kopmayacaktır, gelmeyecektir. Kıyamet yaşanmayacaktır. Hatta tarauna قبلها 10 ayet. O gelmeden önce şu 10 ayet görülmedikçe, vuku bulmadıkça kesinlikle ve kesinlikle kıyamet kopmayacaktır dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif. Müslim'de geçiyor muhterem kardeşlerim. Fezekere. Sonra bu 10 alameti saydı bildirdi Resulullah aleyhissalatü vesselam. Şimdi burada hadiste bildirilen sıralama onların vuku bulacağı sıralamaya göre değil hadiste bildirilen sıralama. Biz inşallah... Hangi sıralamaya göre alemler o olaylar vuku bulacak, cereyan edecek ona dikkat ederek ayrıntılarda söylemeye çalışacağız. İnşallah. Efendimiz aleyhisselam fedekere onları bildirdi. Bir, on alamet. Duhanu bir duman vuku bulacak. Duman, duhan olayı. Veddeccal, deccal olayı yaşanacak. Veddebbete, bir dabe, bir varlık, bir yaratık zuhur edecek ve tulu'u'ş-şemsi min maghribiha güneş batıdan doğacak batıdan ve nuzul 'îsa ibn meryem aleyhi's-salatu vesselam hazreti İsa yeryüzüne inecek Ye ve ve me mecüc yecüc ve mecüc denilen iki grup meydana gelecek cereyan edecek ve 3 husuf tane yer çöküntüsü yaşanacak hasfun bil meşriqi biri doğuda ve hasfun bil mağribi biri batıda ve hasfun bi ceziiretil arabi birisi de Arap yarımadasında üç yer çöküntüsü meydana gelecek ve ahiru zalike 10'uncusu ise narun bir ateş vuku bulacak ki tahrucu mine le yemeni Yemen'den veya Yemen tarafında bir ateş meydana gelecek. Tadudun nas insanları sürecek ila mahşerihim. Artık mahşer meydanına doğru. Bu artık son sahneler. Kıyametin kopmaya başlaması artık bu sonuncusu muhterem kardeşlerim. Şimdi bu hadisi şerifi, Müslüm'de geçen bu hadisi şerifi böylece önce metin olarak paylaşmış olduk muhterem kardeşlerim. Burada bildirilen alametlerle alakalı inşallah alimlerimizin, muhaddislerin, işin otoritesinin söylemiş olduğu bazı incelikleri özetlemeye çalışıp sizinle vaktimiz dairinde paylaşmaya hazırladık. İnşallah bunu yapalım konunun ehemmiyetine binaen anlamak adına, tedbir almak adına, öğrenmek adına nefis muhasebesi yapıp kendimize çeki düzen verme adına muhterem kardeşlerim öyle haşa ve kella bir şey duydum haşa bir masal dinliyormuş gibi şeklinde malumat değildir. Nastır bunlar yani şeriatın bize bildirmiş olduğu Allah ve Resulünün bildirdikleri hakikatlerdir. O şekliyle meseleye yaklaşmamız, ibret almamız gerekir Allah'ın izniyle muhterem kardeşlerim. Edduhan bir dumandan bahsetti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu duman Allahu alem nasıl bir duman olacak? Duhan suresi 10. 12. ayette Rabbimiz bahsediyor. Göğün insanları büriyerek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Duhân suresi. Bu elem verici bir azaptır. İşte o zaman insanlar ya Rabb azabı bizden kaldır. Doğrusu biz artık iman ediyoruz derler. Kıyametin büyük alametlerini gördüklerinde iş işten geçmiş olur muhterem kardeşlerim bu acaba hiçbir şey yokken Allah'ın yaratmasıyla meydana gelecek olan bir duman mı Allah'u Alem hakkında bir malumatımız yok muhterem kardeşlerim veya bir nükleer saldırısı sonrası meydana gelecek veya nükleer saldırılar sonrasında yaşanacak olan dünyayı kaplayacak olan bir duman mı Allah'u Alem bilmiyoruz bazı alimler bu hadisin bu bölümünü açıklarken Allah'ın korumasıyla bu duman da olsa Müslümanlar nezleye tutulmuş gibi korunacaklar. Kafirleri ise duman yüzlerini, burunlarını, kulaklarını şişirecek bir hale getirecek. Allahu alem. Ne olduğunu bilmediğimiz bir duman. Ama bu şununla karıştırılmasın. En son Artık kıyamet kopmadan önce bir meltem şeklinde yayılacak olan o rüzgar değil. Onunla karıştırmayın. O başka. O duman değil. Bu duhan kıyametin büyük alametlerinden. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'de geçen bir hadiste burada söylüyorum karıştırılmaması için buyuruyor ki Allah ipekten daha yumuşak bir rüzgarı Yemen tarafından gönderecek. Bu rüzgar kalbinde zerre miktarı iman bulunan hiç kimseyi hariç tutmadan hepsinin ruhunu kabz edecek. Ne dedi? Kalbinde zerre miktarı iman bulunan la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen inanan her insan ölecek. Kıyamet ondan sonra kopacak. Allah diyen bir kişi dahi yeryüzünde varken Allah kıyameti koparmayacak dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sonraki dersimizde işleyeceğimiz Allahu u Azimuşşan'ın tarif ettiği o dehşetli kıyamet sahnelerini Allah'ın bir merhameti gereği müminler yaşamayacaklar Allah'ın izniyle. Kafirlerin üzerine kıyamet kapacak müminlerin değil. Bu ikincisi o meltem şeklindeki o rüzgar bu denilen duman değil. Onun için yerinde söyledim karışıklık olmasın diye muhterem kardeşlerim. Şimdi bu araya ikinci alameti büyük alameti söylemeden başka hadisi şeriflerden aldığımız bir bilgiyle devam edelim inşallah sıralamayı da düzgün yapabilmek için. Öyle dedik ya hadiste sıralama gözetilmiyor malumat veriliyor. Sıralama diğer bütün hadislerde göz önünde bulundurarak ulema tarafından şu şekilde yapılmış Hazreti Mehdi'nin zuhur etmesi bu Deccal'dan önce Deccal'la birlikte o dönemde Biraz sonra geleceğimiz Deccal'ın zuhuru ile birlikte yaşanacak muhterem kardeşlerim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Kim bu? Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir çok sahih hadis-i şeriflerde bildirdiği kendi soyundan gelen, ismi Muhammed olan, babasının ismi Abdullah olan bir zat. Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Bu zuhur edecek. Bu kıyamet alametlerinden biz müminler buna iman ediyoruz. Fakat biz müminler Hazreti Mehdi'yi beklemiyoruz. Çok önemli bir. Biz iman ediyoruz ki Hazreti Mehdi gelecektir. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildirmiştir. Bu hakikattir. Bir zerre dahi şüphe duymayız bundan. Çünkü Efendimiz aleyhisselam bildirmiştir. Hani ashabtan bazıları Resulullah'a biat ederken öyle diyorlar diye Ya Resulullah Sadece senin şu biat ettiğimiz Esnada bildirdiğin hakikatlere Değil hani biat ederken Bazı maddeleri sayıyor Şu şu şu şartlar içinde Şartlar altında bana biat ediyor musun? Ediyorum Ya Resulullah Sadece bu söylediğin saydığın şartlar için değil Demiş olduğun ileride diyeceğin demediğin kalbinden geçirdiğini her şey üzere sana biat ediyorum. İman ediyoruz ya Resulullah. Ve kullu ma caa rasul fe teslimu kabul. Biz müminiz elhamdülillah. Bu diğerlerinin sorunu bizim değil. Neyi getirdiyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz ona teslim olmuşuz, onu kabul etmişiz. Emenna ve settakna demişiz. Boynumuz kıldan incedir. Qaala Resulullah dediği anda bizim yüreğimiz hoplar elhamdülillah. Başka hiçbir şey değil. Hoplamayanların sorunu onlar bizi ilgilendirmez Geçen hafta ne demiştik Hoplamayanlar Yürekleri hoplamayanlar Bilakis onu nasıl çürütürüm Bunu nasıl uydurma olduğunu ispat ederim Edemez de mümkün değil çünkü ilmi de yok Bunu yapmak için insanların yapması gereken bir şey vardı Neydi o inkar Resulullah aleyhisselamın Hadislerini kabul etmemek için bir şey gerekiyor İnkar etmek gerekiyor Okumana prof olmana doktor olmana ilahiyat bitirmene Yıllar boyu rahlede geçirmene gerek yok hiç zahmet etme. Bir şey hemen yap bu işi başarırsın. İnkarcı olman lazım. Ya ayetlerin işaret ettiği yerleri ya açık manalarını ya sahih hadisleri inkar edersen rahat rahat bu kategoriye girersin. Ama ahirette de kiminle beraber haşrolursun onu da düşünmen gerekir. Sözün meclisten dışarı. Muhterem kardeşlerim Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur edecek. Mehdi ne demek? Allah tarafından özel bir hidayete nail olmuş, kendisine yol gösterilen kişi demek. Bu, normal bir insan parantez içerisinde. Yani bir ümmetin başında olan bir komutan, lider. Ümmeti bir araya getirecek. Kendisinin Mehdi olduğunu söylemiyor, bilmiyor. Ama ulema, o fitne, o savaş dönemlerinde burası önemli. Hazreti Mehdi aleyhisselamın geldiği dönem, Kıyametin büyük alametlerinin yaşadığı dönemdir. Dolayısıyla bugün hiçbir büyük alametin olmadığı günümüzde ben Mehdi'yim iddiaları tamamen batıldan ileri geçmemektedir. Bu çok önemli. Hani geçmişte de var ben Mehdi'yim diyen, bugün de var ben Mehdi'yim diyen. Bu safsatadır, yalandır sapıtmadan ibarettir. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelecektir. Fakat geleceği dönem kıyametin büyük alametlerinin yaşandığı dönemdir. En büyük savaşların özellikle... Hani Hristiyanlıkta, Yahudilikte Müslümanların da bahsettiği bu Armagedon Savaşı'nın yaşandığı dönem olacaktır. Yani Müslümanlarla Yahudiler arasındaki büyük savaşın yaşandığı dönemde Hazreti Mehdi gelecektir aleyhisselam. Bu dönemdir. Ve böyle bir dönemde o vasıflarıyla beraber alimler ehlihal tarafından tanınacaktır. Sen işte o beklenen Hazreti Mehdi'sin denince bu zaten o işini yapıyor. O görevi üstlenip ümmeti bir araya getirip Yahudilerle, kafirlerle yapılan savaşta önde olacak olan büyük mücahit, büyük komutan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Bu odur. O gelecektir. El-Hak bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bildirilmiştir muhterem kardeşlerim. Olağanüstü özellikler olmayacak Hazreti Mehdi'nin. Hazreti Mehdi olağanüstü özellikleri olmayacak işte bir işaretiyle şöyle yer oynadı, ağaç gitti, böyle oldu böyle normal bir insan parantez içerisinde onun için dedim muhterem kardeşlerim İslam ordusunun başında olan o büyük komutandır, liderdir Hazreti Mehdi dolayısıyla ne dedik biraz evvel biz Mehdi'yi Hazreti İsa'yı bunların geleceğine iman etmekle beraber on defa yüz defa söylerek altını çiziyorum bunları bekleyen değiliz, onları kim bekliyor Şia bekliyor Ehli sünnet olan, mümin olan hiçbir insan işte bütün işleri bırakalım zaten hiçbir şeyi başaramayız diyen değildir. Zaten öyle derse Hazreti Mehdi'nin safında kendini bulamaz. Hazreti Mehdi ne dedik? O büyük savaşta başta olacak olan mücahit liderdir. Cihadı terk eden, tembel tembel bir yerde bekleyen, böyle bir beklenti içerisinde olanlar değildir. Şia'nın davranışıdır. Onların zaten Bizim inancımızla alakası yoktur Yahudinin Hristiyanların davranışıdır Evangelistler biliyorsunuz Yahudiler biliyorsunuz İşte o Mesih dedikleri Mehdi dedikleri aslında o deccaldır Onu bekleme, bekledikleri için Onun gelmesi için Gerekli olan ortamı hazırlamaktadırlar Onların inancı Bizimkisinden taban tabana zıttır Farklıdır muhterem kardeşlerim Eğer biz Allah'ın emrettiği Resulullah'ın öğrettiği ve gösterdiği şekilde onun yolunda olursak dikkat edin buraya tekrar edeyim. Biz Allah'ın emrettiği Resulullah Aleyhisselam'ın öğrettiği ve gösterdiği şekilde o yolda olursak Allah'ın izniyle hangi dönemde yaşarsak yaşayalım ister Hazreti Mehdi yarın gelsin ister 10 sene sonra gelsin Allah'ın izniyle yolumuz onun yoluyla kesişecektir. Çünkü o yoldan geçecek o. Sen Hazreti Mehdi'yi aramana beklemene gerek yok. O seni bulacaktır. Sen o yoldaysan inşallah. Bitti. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. Muhterem kardeşlerim. Şimdi inşallah bununla bağlantılı söylememiz gereken Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifte bildirdiği ve deccal. Deccal konusuna inşallah kısaca değinelim. Bu deccal denilen kıyametin büyük alametlerinden olan bir yani insan diyelim fakat yaratık mı diyelim, varlık mı diyelim, nasıl diyelim bir varlıktır. Sonuçta insan da bir varlıktır. İnsanları hak yoldan saptıracak olan birisidir bu muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şerifte kendisi son peygamber. Zaman ahir zaman olduğu için deccalın fitnesinden ve şerrinden Allah'a sığınmıştır. Sığınmamızı da bize öğretmiştir, emretmiştir muhterem kardeşlerim. Çünkü deccal bu hadiste burada bildirilen. O küçük deccalcıklar değil. Yani insanlara Allah yolundan uzaklaştıran, fitne üreten, dini tahrif etmeye çalışan onlar değil. Onların da hepsi küçük deccaller. Fakat burada bildirilen, olağanüstü kabiliyetleri olan, dikkat edin. Bir peygamber değil haşa. Hazreti Adem'den beri kıyamete kadar gelmiş gelecek en büyük ifsad edici varlıktır deccal. Çünkü bir kıyametin büyük alametlerindendir. Olağanüstü kabiliyetleri vardır. Bunlara ne diyoruz? İstidraç. Yani peygamberlerin yaşadığı mucizeler. Allah'ın sevdiği işte evliyanın, ulemanın yaşadığı kerametler var. Fakat bir de istidraç denilen Allah'ın sevmediği kafirlere, fasıklara yaşattığı olağanüstü bazı durumlar vardır. İmtihan için. İmtihan için. işte deccalda da bu görünmektedir. Muhterem kardeşlerim mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burada onlarca hadis var Vaktim yetmez sizinle paylaşmaya Onun özelliklerini bildiriyor Deccalın Çok kuvvetlidir Çok hızlıdır İri yarı biridir Sevimsizdir İki gözünün arasında kafir yazılıdır diyor alnında Hadis-i şerifte Sağ gözü kördür veya şaşıdır Gökyüzüne emrettiğinde yağmur yağar Toprağa emrettiğinde sebze ve meyve çıkarır. Hayvanların memelerindeki sütünü artırır. Sebzelerin ve meyvelerin bereketini artırır. Daha çok hadis-i şerifler var. Muhterem kardeşlerim bütün bunlar neyi gösteriyor? Ulema toparlamış. Deccal'ın istidraç mahiyetinde olağanüstü kabiliyetleri olacak. Deccal kendisi dışındaki her gücü aciz bırakacak olan bir varlıktır. İnsan gücüyle öldürülemeyen İnsan gücüyle duldurulamayacak olan bir varlıktır. E peki Hz. Mehdi olacak, onunla savaşacak, ona karşı mücadele edecek, onu o insan gücüyle öldüremeyecekse Hz. Mehdi aleyhisselam da normal insan olduğuna göre bu iş nasıl olacak? Nasıl bu işin üstünden geleceğiz? Allah'ın izniyle nasıl bu bela ortadan kalkacak? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzuluyla ile birlikte muhterem kardeşlerim. Şimdi burada hadis-i şerifte verilen yerin hilafına Hazreti İsa'nın ne dedi Efendimiz Aleyhisselam hadisin o bölümünde Nuzul-u İsa Meryem'e Hazreti İsa'nın gökten inmesi. Muhterem kardeşlerim bu kıyametin büyük alametlerindendir. Fakat öyle bir şeydir ki bu alamet yani önemine binaen bugün çok çok böyle fıstık leblebi yer gibi haşa ve kella inkar edilen bir şey olduğu için mütevatir bir olaydır bu haberdir. Yani hadis-i şeriflerde mütevatirdir. Yüzden fazla bununla alakalı hadis-i şerif vardır. İki yüzden fazla sahabe bu hadisi rivayet etmiştir. Hadisleri. Mütevatirdir. Efe tevayihin diye de tevatür derecesine ulaşmış hadisin inkarının karşılığı nedir? Küfürdür. Hatta meşhur hadis için diyen alemler de vardır Halif-i mezhebinde. Fakat mütevatirde ihtiraf yoktur. Ama hakkında ayeti kelimeler de vardır. Hazreti İsa'nın kıyametin büyük alametler olarak kıyamet kopmadan önce yeryüzüne ineceğine dair. Yani bunun inkarı bir mümin için mümkün olmayan bir şeydir. Allah muhafaza verirsin. Yani kravat takmak, ünvan sahibi olmak... Televizyonda dini program yapmak, bunu inkar etmek için haşa ve kella bir yetenek değildir. Bir bilet değildir. İnkarın ve küfrün ifadesidir Allah muhafaza buyursun. O şekilde dinlememiz gerekir. Anlamamız gerekir bunu muhterem kardeşlerim. <gülüyor> Hz. İsa aleyhisselam muhterem kardeşlerim. Hadis-i şeriflerde ayeti kerimede de bildirildiği gibi hepsini aktarmamız mümkün değil. Burada özellikle Allah kendisinden razı olsun. Ebu Bekir Sifil hocanın Çalışmalarına sizi yönlendireyim ilgili kardeşlerim en azından Ben daha çok merak ettim bu konuyu Acaba ayetleri Hadis-i şerifleri nasıl anlamam gerekir Veya muhaliflerin inkar edenlerin aslında inkarlarındaki zavallılıklarını Çürüten bütün delilleriyle Allah razı olsun güzel çalışmaları var Diğer hocalarımızın da var da Onunkisi gerçekten bir özelliği var yaparken Yani bütün inkar edenlerin inkarlarını söylüyor Ondan sonra o inkarı ayet ve hadislerle çürütmesi güzel bir şey. Çok uzun uzun yazmış çalışmalar var. İlgilenen kardeşlerimiz oraya başvururlar. Ben vakti göz önünde bulundurarak hepsini burada paylaşabilmem mümkün değildir muhterem kardeşlerim. Kıyamet kopmadan önce Hz. İsa aleyhisselam yeryüzüne inecektir. Bu bizim imanımızdır. Buna böyle iman etmekteyiz biz. Ayet ve hadislerle bu sabittir muhterem kardeşlerim. Peki nereye inecek? Bunu da bildirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şam diyarı diyor Efendimiz aleyhisselam. Şam diyarındaki beyaz minareli camiye inecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bazıları, bazı rivayetlerde Emevi camisinin doğusunda olan beyaz minareli cami diyor. Şimdi bu şu anlama gelmez. O cami belki vardı. Şu anda olmayabilir. O caminin fiziksel olarak orada olmaması inmesini engel değildir. Oraya inecek Hazreti İsa Aleyhisselam. Bir sabah namazı vaktinde inecek. Ne zaman inecek? Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyadayken, Deccal varken, Yahudi ve Müslümanlar birbirleriyle savaşırken o fitne savaş döneminde inecek. Sabah namazında oraya indiğinde orada Hazreti Mehdi'nin imamlığında Müslümanlar namaz kılacakları anda inecek. Onlara doğru yürüyecek Hazreti İsa aleyhisselam. Bakın teferruatıyla veriyorum. Rivayetlerden, hadislerden hepsi. Hazreti Mehdi onun geldiğini görünce şöyle geriye çekilecek. Allah'ın bir peygamberi geliyor. Sen imamlığa geç diyecek yani sabah namazında. Fakat Hazreti İsa aleyhisselam onu olduğu yere geri sen imamsın deyip ona tabi olacak. Bu ne demek? Yani yeni bir şeriatla gelmeyecek Hazreti İsa aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdular. Benden sonra bir daha peygamber gelmeyecek fakat İsa oğlu Hazreti Meryem'in oğlu İsa gelecek benim şeriatımla yeryüzünde Allah'ın dinini tekrar hakim kılacak dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte biraz evvel söylemiş olduğumuz muhterem kardeşlerim Deccal'ın öldürülmesi Hazreti İsa'nın aleyhisselam eliyle olacak bir peygamber Allah'ın peygamberi onu öldürecek muhterem kardeşlerim. Bu hadis-i şeriflerde açıkça bildirilen bir hakikat. Deccal öldürüldükten sonra artık kıyametin kopmasına doğru son süreç başlamış olacak. Allahu Alem kaç sene Hazreti İsa yeryüzünde Allah'ın şeriatıyla hükmedecek. Bu dönem Deccal'ın öldürülmesi, Hazreti İsa'nın yeryüzünde bulunması o dönem tekrar yeryüzünde İslam'ın bütün dünyada hakim olacağı dönem olacaktır. İman etmeyenler kalmayacak zahiren. Ehli kitap diye bir grup kalmayacak. Çünkü ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Haçı ve putu kıracak. Cizyeyi kaldıracak. Çünkü ehli kitap yok cizye olsun. Yahudiler öldürülecek. Ayeti kerimede ne bildiriyor Rabbimiz. Kıyamette ona iman etmeyen hiçbir ehli kitap kalmayacak diyor Allah Celle Celaluhu. Hepsi ona iman edecek. Mü'mi olacak yani. Ayet-i Kerime. Bu bildirilen muhterem kardeşlerim. Bu bütün rivayetleri ne kadar yaşayacak, ne kadar kalacak. Cem eden toparlayıcı mahiyette şöyle bir şey denilebilir demiş alimlerimiz. Bazıları 7 sene, bazıları 40 sene kalacak. Fakat şu malum bildiriliyor ki rivayetlerde Hazreti İsa Aleyhisselam onu asmaya geldiklerinde ayetle sabit bu dediğimiz onu asamadılar bilakis onun yerini göstereni Allah onlara Hazreti İsa'nın suretinde gösterdi onu astılar biliyorsunuz ayetle sabit ve Allah Celle Celaluhu asamadıkları ölmemiş olan Hazreti İsa'yı berrafa'ahu Allah'u katına ref eyledi kaldırdı ölmedi Hazreti İsa Aleyhisselam onun için Kıyametten önce yeryüzüne tekrar geri gelecek. Bu ref olunması Allah'ın indine Allah tarafından kaldırılması mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde fakat Allah'a güç olmayan bir şekilde amennâ ve saddakna, 33 yaşındaydı. Dolayısıyla 7 sene rivayetini esas alan alimler 33 yaşında Allah onu ref eyledi, yanına kaldırdı. Yeryüzüne kıyametten önce geldikten sonra 7 sene daha kalacaktır. Topram 40 yaşında vefat edecektir. En doğrusunu Allah bilir tabi. Fakat rivayetlerden alimlerimiz bunu söylemişlerdir muhterem kardeşlerim. Bu dönemde Allah'ın izniyle dediğimiz gibi yeryüzünde İslam hakim olacak. Huzur, refah en güzel dönemlerden birisini yaşayacak dünya. Zalimlerin kökü kazılacak tağutlar perişan edilecek kafirler bertaraf edilecek deccal fitnesi Hz. İsa Aleyhisselam'ın kendi elleriyle onu öldürmesiyle ortadan kaldırılacak muhterem kardeşlerim evet şimdi diğer alametleri de inşallah anmış olalım bütünlük arz etmesi için bir dağbeden bahsetmişti değil mi Efendimiz Aleyhisselam buna dağbetül arz diyoruz yani yer yaratığı dağbe yerde kıvranan hareket eden bir varlık demek Yer hayvanı, yaratığı Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var Nemr suresi 82. ayet Orada Rabbimiz buyuruyor ki Kıyametin kopacağına dair o söz Başlarına gelince Onlar için yerden kendilerine bir dabe Bir yaratık Bir varlık çıkarırız O onlara insanların Ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler diyor Allah Celle Celaluhu Nemr suresi 82. ayet-i kerimede Muhterem kardeşlerim. Dabbetul Arz'ın çıkacağı muhkem nasla sabittir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadislerde onun alakalı bazı şeyleri söylemiştir. Unutmayın. Hazreti İsa'dan sonra, Deccal'ın öldürülmesinden sonra çıkacak bu dabbe. Bu dönem artık Müslümanların tamamen artık Ölmeye başladığı, öldüğü, tükendiği Kıyametin an be an Kopmasının yaklaştığı zaman dilimidir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Onun için bununla alakalı Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a diyor Dabetül arzın çıkması için Artık yeryüzünde Emrül maruf Nehyanül münkerin Hiç olmaması şarttır dedi diyor Hadis-i şerifte Yani insanlar iyiliği emretmeyi kötülüğü nehyetmeyi tamamen bir bütün olarak terk ettiklerinde bu yaratık çıkacaktır. Son bir ihtar olarak uyarı olarak fakat insanlar bu uyarıdan ihtar almayacaklardır. Hani böyle fiziksel olarak bilimsel olarak bazı şeyleri tarif edeceklerdir. Hatta dağbenin varlığını çıkmasını güneşin batıdan doğmasını bugün de işte Allah'ın gönderdiği o küçük bazı alametlerde tarif etmeye çalıştıkları gibi işte ya deprem oldu. E tabi ki bilimsel bir tarifi vardır. Ama niçin deprem oldu? Allah niye insanları uyardı? Niye ihtar etti? İbret almıyor. Her şeyi bilimsel felsefelerle tarif ve izhar etmeye çalışıyor. O son anlarda da öyle yapacaklar. Çünkü iman edenler kalmayacaktır muhterem kardeşlerim. Böylece müminlerle kafirler artık tamamen ortadan kalkacaktır, ayrılacaklardır. Hadis şeriflerde bu bilgi geçmektedir muhterem kardeşlerim. Hz. İsa'nın nuzuru ve ölümünden sonra ortaya çıkacağı hadislerde bildiriliyor. Güneşin batıdan doğması. Hadiste bildirilen bir başka büyük alamet buydu değil mi? Evreni yaratan Allah, evrenin tek hakimi olan Allah Celle Celaluhu güneşi ve yeryüzünü, sistemi, bu nizamı yarattığı günden beri güneşi bir şekliyle hep bir taraftan doğuran Allah Celle Celaluhu. Bir emriyle onu tekrar battığı yerden doğurmaya hakim midir? Amin ve sattaklahu. Şüphesi Müminlerin bunda zaten şüphesi olmaz. İşte bir gün gelecek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildiğine göre. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmayacaktır diyor muhterem kardeşlerim. Hadisin devamında. Güneş batıdan doğunca bütün insanlar iman etmek isteyecekler fakat artık o imanları onlara fayda vermeyecektir. Çünkü bu şuna benziyor. Ölüm anında gözden perde kalkar dedik ya. O gözden perde kalktığında o ölüm meleğini görüyor ya artık iman etmemek mümkün değil orada. Güneş batıdan doğduğu anda da artık iman etmemek mümkün değil. Yeryüzünde kalan hiç mümin kalmadı artık o anda. Hepsi öldü o zamana kadar. O anda bütün insanlık iman edecekler fakat hiçbirisinin imanı onlara artık fayda vermeyecek dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Hazreti Ebuzer radiyallahu an diyor ki bir gün güneş battığında mescide girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradaydı. Dedi ki bana ey Ebazer şu güneş nereye gidiyor biliyor musun dedi. Güneş batıyor. Hazreti Ebazer Ebuzer mescide giriyor. Ey Ebazer bu güneş nereye gidiyor biliyor musun? Bir şey söyleyecek Efendimiz Aleyhisselam. Bilimsel bir mesaj vermeyecek. Bir ibret verecek orada. Buyurdu ki Allah ve Resulü halim. Allah ve Resulü daha iyi bilir ya Rasulallah, Efendimiz Aleyhisselam. Güneş her gün battıktan sonra arşın altındaki mustakarına yani onun için takdir edilmiş yere karar kılmak, yerleşmek için gider. Gider. Ve secde etmek için Allah'tan izin diler. Her şey Allah'ı tesbih ediyor. Allah'a secde ediyor. Kendisine secde için izin verilir. Secde eder ve bu halde kalır. Nihayet kendisine kalk. Geldiğin yerden geri döndenir. Bu hal rutin olarak ta ki insanların her türlü şirkinliği aşikare yaptığı bir döneme kadar devam eder. Kıyametin son zamanlarına kadar. Belirlenen o vakit geldiğinde güneşi Allah şöyle emir eder. Kalk ve battığın yerden tekrar doğ der. Bunun üzerine güneş batı tarafından doğar. Bu alamete şahit olan insanların hepsi imana gelir ancak artık tevbe kapısı kapanmıştır. İşte o gün şu ayette bize bildirilen gündür dedi efendimiz Aleyhisselam En'am suresinin 158. ayeti muhterem kardeşlerim. Rabbimiz ne buyuruyor? Rabbinin ayetlerinden bazısı geldiği gün önceden iman etmeyen veya imanından bir hayır kazanmayan kimseye o günkü imanları artık bir fayda vermez dedi Rabbimiz. O ayeti kerimede muhterem kardeşlerim. Sonra ye'cuç ve me'cuçtan bahsetti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tekerleme gibi kulaklara hoş gelen veya tekerleme şeklinde gelen ye'cuç ve me'cuç. Bunlar nedir muhterem kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadeler, hadis-i şeriflerde hakkında malumat verilen iki grup mu diyelim, iki topluluk mu diyelim müfessirlere göre Ye'ecuz ve Me'ecuz iki topluluktan bahsediyor. Bunlar insafsız, vicdansız, münkir, gaddar, acımasız. Hani bir zamanlar Moğol istirasıyla yeryüzü inlediğinde Hani bir sene içerisinde Çin'den ayrılıp Avrupa'nın ortasına kadar Moğollar geldiğinde önüne gelen her şeyi yakan, yıkan, kesen, perişan eden. işte bunlar Ecüc ve Mecüc demişlerdi. Fakat o mümkün değil çünkü aradan uzun zamanlar geçti. Kıyamete yakın işte Hz. İsa'nın vefatından sonra veya o dönemde bunlar zuhur edecek, meydana gelecek ama onu andıran bir şekilde acımasız karşısına çıkan her şeyi yıkan yakan, kesen, çoluk çocuk dinlemeden, öldüren, helak eden iki topluluktan bahsediyor muhterem kardeşlerim. Allahu Alem Hazreti İsa'nın eliyle deccal ortadan kaldırıldıktan sonra böyle bir fitne daha zuhur edecek. E, fakat Hazreti İsa daha hayattayken bu olacak diyen alemler var. Muhterem kardeşlerim sonuç itibarıyla. Onun duasıyla veya Allah'ın dilemesiyle onlar da ortadan kalkacaklar bu son saatlerde kıyametin son alametleri olarak. Sonra 7, 8 ve 9. alamet olarak 3 yer çöküntüsünden bahsetti efendimiz Aleyhisselam. Hatırlayacaksınız hadiste. Doğu'da, batıda, Arap Yarımadası'nda 3 yer çöküntüsü. Bunlar vuku bulacak. 3 büyük hasıftan yani yer çöküntüsünden bahsediyor efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yani bunun mahiyetini Allah bilir. Artık bunlar kıyametin kopmaya başladığı anlar mıdır veya ondan çok kısa son alametler öncesinde zuhur eden şeyler midir muhterem kardeşlerim? Allahu alem. Fakat bu yaşanacaktır her halükarda ve ortaya gelecektir, vuku bulacaktır. Şimdi son alamet olarak ne demiştik? Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa'nın zuhurunu da söylemiş olduk Maddeler halinde Bunlar da işledik Üç büyük çöküntü e, Yaşandıktan sonra bir ateşten bahsetti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bu son olay Artık bu kıyametin Kopmasının Başladığının işaretidir Kıyametin kopuşunun ilk alametidir Bu olaydan sonra Dünya ile ilgili artık hiçbir şey kalmayacaktır. Fakat bu ateş bütün yeryüzünde görülecek. Allahu Alem Yemen tarafından çıkacak olan bazı rivayetlere göre Hadramöt denizinden çıkacak olan bir ateşten bahsetti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir ateş ki insanları mahşer yerine sevk edecektir dedi muhterem kardeşlerim. Şimdi bu on büyük alameti ve örnek olarak verdiğimiz fakat çok daha fazla olan küçük alametler. Geçmişte bazıları yaşandı hala yaşanıyor. İleride hala bazıları ortaya çıkacak. Büyük alametler de mutlaka ortaya çıkacak. Bu hadis-i şeriflerde bildirilen muhterem kardeşlerim, ayeti kelimetlerde bildirilen veya işaret edilen bu esaslara müminlerin, mükellef olan Müslümanların iman etmeleri farzdır. İnanmamız esastır. Mahiyetini hadislerde bildirilen kadar, alimlerin açıkladığı kadar Anlatmaya, paylaşmaya çalıştık. Müminlere düşen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde bildirdiği gibi, kıyamet ne zaman kopacak? Sorusuna cevap olarak verdiği hakikatte. Sen ona ne hazırladın? Mesajının sanki bana, sana hepimize teker teker Resulullah aleyhisselam tarafından verilmiş. Güneş yarın sanki batıdan doğacakmış. Ve ben acaba o doğduğu anda Allahla buluşmaya, onun huzuruna çıkmaya, mahşer yerine sevk edilmeye hazır mıyım, değil miyim sorusuyla meşgul olmak esastır. Takvim olarak bir yılın iki gün sonra kapanıp tükenip yeni bir yıla 2019 senesine girdiğimiz bugünlerde müminlere düşen bir yılın muhasebesini yapıp gelecek yılın miladi yıl da olsa. Bizim esas itibariyle takvimimizde alakası da olmasa Papa Gregorius'un koymuş olduğu bu takvim biliyorsunuz hicri takvimi alakası da olmasa fakat yaşanan bir hakikat olarak bir takvim sene bitiyor yeni bir yıla başlıyoruz bir muhasebe yapmak durumundayız bu seneyi nasıl geçirdim Allah'a daha iyi bir kul olabildim mi kıyametim için ne hazırladım ölümüm için ne hazırladım şu bir hakikat ki şu bir sene içerisinde 2018'de. Ömrüm kesinlikle ve kesinlikle bir sene daha tükendi. Ve 2019 senesini de bu sene gibi acaba tüketebilecek miyim? Bir sene daha yaşayabilecek miyim? Bunu bilmediğim bir esastır. Öyleyse muhasebe yapıp, geleceğin planını yapıp ve mutlaka bu planın içerisine ölüm hakikatını da katalım muhterem kardeşlerim. 2019 senesi içerisinde bu karamsar olmak demek değil. Bu yapılacak çalışmaları bırakmak demek değil, bilakis daha çok hızlanıp, daha çok gayret gösterip, Allah'la buluşma vaktinin ölüm meleğiyle buluşma vaktinin daha çok yaklaştığının bilincinde olup daha çok çalışmak, daha çok gayret etmek demek anlamana geldiğinin bilincinde olup inşallah tevbe kapısının da son nefes gelmeden önce veya güneş doğudan doğum batıdan doğmadan önce açık olduğunu unutmadan. İnşallah Allah'a yönelip o gece illa bir şey yapacaksak iki şey yapalım duvarda namaz takvimimiz varsa veya başka bir takvim onu oradan indirin 2019 takvimini asın şöyle bir abdest alıp iki rekat namaz kılın kılalım inşallah ellerimizi Rabbimizül Celal'a açıp kendimiz için çoluk çocuğumuz için ümmet için Allah'a yalvarmak dua yapmak akibetimizin hayırlı olması için 2019 yılının ve ondan sonraki yılların sadece kendimiz için değil bütün müminler için daha çok hayır getirmesi için Allah'a yalvarmak, ona iltica etmek yapacağımız esaslar bunlar olsun muhterem kardeşlerim. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Rabbim öğrendiğimiz, dinlediğimiz bu hakikatlere yakinen iman eden kullarından eylesin. Rabbim itikadımızı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini hükümsüz, geçersiz kılmaya çalışarak itikadımızı bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Rabbim ehli Sünnet'in yolunu açsın. Rabbim ehli Sünnet için çalışan, gayret eden ulemamızın, alimlerimizin gayretini, cehlerini bereketlendirsin. Çalışmalarını bereketlendirsin. Bizi de bu yolda bir nefer eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Ve selamun adel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rızaenillahi te'ala. Fatiha temahsana